Meleklerin varlığını inkar edenlerin söyledikleri tek söz "Melekleri görmüyoruz. Görmediğimiz şeye nasıl inanalım?" sözüdür. Halbuki bu söz sadece melekleri değil, beraberinde birçok şeyi de inkar ettirmektedir. Zira insan bu alemde çok az şeyi görebilmekte ve beş duyu organıyla çok az eşyayı fark edebilmektedir. Mesela gözümüz bir milimetrenin beşte biri kadar küçüklükteki cisimleri görebilir, ama daha küçük olanları göremez. Şimdi bir milimetrenin beşte birinden daha küçük olan cisimleri inkar mı edeceğiz? Yine insan, titreşimi 0,4 ile 0,7 arasında olan ışınları görebilmektedir. Bu dalga boyundaki ışınları gözümüzün retina tabakası sinirler vasıtasıyla tanıyabilirken, bunun dışındaki yüzlerce hatta binlerce ışığı görememektedir. X, gamma, mor ötesi, kızıl ötesi, radar, kozmik, röntgen ve radyoaktif ışınları bunlar arasında sayabiliriz. Şimdi bütün bu ışınların varlığını göremediğimiz için inkar edeceğiz ve bu inkarımızda haklı mı olacağız? Yine itme ve çekme kuvvetleri izni ilahi ile koca koca sistemleri ayakta tutarlar ama görülmezler. Buna rağmen hiçbir bilim adamı ve aklı başında hiçbir insan bu ve benzeri kuvvetlerin varlığını inkar etmez. Yani bütün bilim adamları görmediğine inanıyor. Sizler hiç göremiyorum diyerek suyun kaldırma kuvvetini, yeryüzünün çekim kuvvetini, yıldızların itme ve çekme kuvvetlerini inkar eden birisini gördünüz mü? Alemin bir kenara bırakarak sadece kendimize baksak, yine göreceğiz ki, vücudumuzda olan akıl, hayal, hafıza gibi görünmeyen varlıklar, görünenlerden kat kat fazladır. Göremediklerimizi saymaya kalksak, Herhalde bu çok uzun bir zamanı alan bir sayma işlemi olurdu. Zira insan bu kainatın milyonda birini bile görememektedir. Acaba şimdi geriye kalan milyonda 999999'luk kısmı inkar mı edeceğiz? Eğer inkar edemiyorsak ki edemeyiz. O halde görmediğimiz için melekleri inkar etmenin bir mantığı kalır mı? O halde yol 2'dir. 1. Göremediği için melekleri inkar edecek ve bununla birlikte kainatta göremediği her şeyi inkara mecbur olacak. 2. Kainatta göremediği birçok eşyayı kabul ettiği gibi hatsiz delillerle vücudu ispat edilen meleklerin varlığını da kabul edecek. Üçüncü bir yol olan işine geleni kabul etmek, işine gelmeyeni kabul etmemek ise bir yol değil, sadece bir safsatadır ve kişinin kendini aldatmasıdır. hem görmediğim şeye inanmam safsatasının altında aklın görevini göze yükleme yanılgısı yatmaktadır. Halbuki insandaki her bir duyu ayrı bir alemin kapısını açar. Birinin görevi diğerinden beklenmez. Mesela göz, kulağın vazifesini yapmaz. Burun, dilin görevini göremez. İnsan, Gözüyle ne yemeğin tadına, ne bülbülün sesine, ne de gülün kokusuna bakabilir. Göz, bu organların işlevlerini yerine getirmediği gibi, aklın fonksiyonunu da elbette icra edemez. Aklın vazifesini gözden beklemek, burnun vazifesini kulaktan beklemekten farklı bir şey değildir. Sözün özü İnsan, göremediği varlıkları inkar etmemekte, çeşitli verilerden, iddialardan, varsayımlardan yola çıkarak varlığını ispat etmekte ve onların vücudunu kabul etmektedir. Öyleyse meleklerin varlığını da kabul etmek zorundadır ve her halde kabul etmekte bu kadar çok delil varken zor bir şey değildir.